E şeytanir billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihillahu fe ve men Ve illallah la, la ve abduhu ve Fakine istiqal hadisi kitabullah ve xeer al-hadi Muhammedin sallahu alaihi ve bşer al-umur mütesatı ha ve kulle mütesetim bilâ ve kulle bidatim walâle ve kulle dalâletim fil ner? Tefsir dersimizde Emrâl suresinin 25. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle meâdin şöyle buyuruyor: Öyle bir fitneden de sakının ki içinizden yalnız cazül medenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı Allah. Allah'ın azabı pek şiddetli olandır. Kur'an-ı Kerim'de fitne kelimesi bazen azap anlamında, bazen şirk anlamında, bazen imtihan anlamında bazen de bu ayette olduğu gibi Müslümanlar arasındaki savaşlar manasında kullanılmıştır. Seleften bazıları bu ayetle Cemel Savaşı'nın kastedildiğini söylemişlerdir. Bu manadan olarak Zübeyir bin Avvam radıyallahu Osman radıyallahu anh ile ilgilenmediniz ve öldürüldü. Şimdi de kalkmış kanını istiyorsunuz denilince bu ayeti okudu ve dedi ki, bir gün bu ayetin muhatabı olacağımızı düşünmezdik. Sonunda başımıza gelenler geldi dedi. Yani e, ayette geçen öyle bir fitneden sakının ki kelimesi, yani öyle bir azaptan sakının ki, öyle bir e, yani Müslümanlar arasında birbirlerine tatlılıklar bir azaptır sonuçta Müslümanların birbiriyle savaşması. İşte böyle bir şey içinizden yalnızca zulmedenlere isabet etmez. Yani bundan zarar görenler sadece o zulümde öncülük edenler değil. Bu fitnenin alevlenmesine ses çıkarmayanlar, meydan verenler de buna dahil olur manasındadır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Allah Teala bu ayetle müminlerin önlerinde yapılan kötülüğe sessiz kalmamalarını emretmiş sessiz kalmaları halinde gelecek olan azabın iyi kötü hepsine erişeceğini bildirmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinizden kim bir kötülük görürse ona eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle karşı çıksın. Bu da imanın en zayıfıdır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Adi bin Umeyra radıyallahu anh'den gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala seçkin kişilerin yani belli bir kısım kişilerin kötülüğü yüzünden bütün toplumu azaplandırmaz. Ancak toplum bu seçkin kişilerin kötülüğünü görür ve bu kötülüğü değiştirmeye gücü yettiği halde değiştirmezse işte o zaman ileri gelen kişilerin kötülüğüyle bütün toplumu azaplandırır. Bunu Ahmet bin Hanber müsnedinde, duulabi Kuna'da ve taberani mucemül kebirde e, sahip isnaflar rivayet etmişlerdir. Yani belli bir kesim, bir toplum içerisinde ufak bir topluluk veya bir kesimi e, kötülükler işledi diye Allah o toplumun tamamını azaplandırmaz. Fakat o kötülüğe karışmayan topluluk, bu münkeri değiştirmeye güçleri varken değiştirmezlerse azap umumi bir şekilde gelir. Bu onların işte kötüle sessiz kalmalarından dolayı. Urs bin Umeyra el-Kindi radiyallahu anh'ten gelen rivayetindansız şöyle, Yeryüzünde bir günah işlenildiğinde orada bulunup da buna karşı çıkan, orada bulunmayan kimse gibidir. Kim de orada olmadığı halde razı olursa ona şahit olmuş gibidir. Yani bu vebali yüklenme bakımından bir günah işlenildiğinde orada bulunup da yani o kötülüğün olduğu bir yerde bulunmasına rağmen buna şahit fakat karış çıkıyor. Karşı çıkmanın mertebelerini Ebu Said el-Hudri Radyalan'tan gelen hadis açıklamıştı. Gücün yetiyorsa elinle, buna gücün yetmiyorsa dilinle, buna da gücün yetmiyorsa en azından kalbinde buz ederek, o münkerden buz ederek. İşte kim bu vazifesini yerine getirirse sanki o kötülükte hiç şahit olmamış gibidir, hiç orada bulunmamış gibidir. Herhangi bir isyan içeren bir şey de. Ama kim de orada olmadığı halde, kendisi o kötüle şahit değil, başka bir yerde. Fakat böyle bir şey yapılmasından razı. Hatta işte keşke ben de orada olsaydım, onlarla beraber olsaydım diyor. O aynı onun e, şahitleri gibi, ona şahit olmuş gibidir buyuruluyor. Bunu Ebu Davud, Taderani, Tarih-i İspan'da Ebu Naim, Mucemin'de İbni Kani ve Meşehası'nda Fesevi, bir İsnad'da rivayet ediyorlar. Enes bin Malik radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir topluluğun karartısını, kalabalığını artırırsa onlardandır. Bunu Hatibul Bağdadi tarihinde İbne Beğasım Es-Sünnet'e, Ebu Amr el-Bukhayri, Fevaydül Müntabe'de Muntabe, rivayet etmişlerdir. Hasendir isnadı da. Yani kim bir topluluğun karartısını artırırsa demek ki bu e, münkere kar, e, karşı çıkma, inkar etme mertebelerini gerçekleştiren kişi bu topluluğun kalabalığını artıranlardan değildir. Yani kötülüğe eliyle, diliyle, kalbiyle e, karşı çıkan kişi o topluluğun karartısını artıranlardan değildir. Yani Urs bin Umeyra hadisinde açıklandığı gibi. Ama orada olmadığı halde, sayı olarak onları çoğalttıran bir pozisyonda olmadığı halde, onlarla beraber değil. Ama gönlü onlarla beraber. İşte o onlardandır. Bu hadisin manası böyle anlaşılmalı. Amr bin Haris'ten birisi İbn Mesud radıyallahu anı bir düğün yemeğine davet etti. İbn Mesud radıyallahu anh oraya gidince eğlence sesi işitti ve girmeden geri döndü. Yani muhtemelen gayrimeşru bir takım sesler işitti ve geri döndü. Neden döndüğü sorulunca şöyle dedi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim." Kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır. Kim bir topluluğun amelinden razı olursa onu işleyene ortak olur. Bunu da sahih bir isnatla Deylemi Eşşenterini Ezzahira Fimehasini Ehl-i Cezire'de, zehebi i Hamis'te zikreder. Ebu Yala'dan isnadıyla naklede, Fethülbari'de e, İbn-i Hacer isnadını vermiştir. Zeyla'yı da Nasburraya'da bunu zikrediyor. Ömer bin El-Hattab şöyle demiştir. Allah'ın düşmanları olan Yahudi ve Hristiyanların bayramlarından sakının. Zira onların bir araya geldikleri yerlere üzerlerine gazap iner. Yani Allah'ın öfkesi iner. Size de isabet etmesinden korkarım. Onların dil üsluplarını öğrenmeyin. Aksi halde ahlakınız onların ahlakına döner. Bunu sahip bir isnatla Beyhaki şuab İman'da, Mahrizi El-Mevayz ve İtibar'da ve İbni Ketir Müsnedül Faruk'ta sahip isnatlar rivayet etmişlerdir. Yani en ufak bir benzeşme, onlara e, hayranlık içeren bir benzeşme e, zamanla ahlakın da onlara benzeşmesine götüreceğine işaret ediyor Ömer radıyallahu anh. 26. ayet. Düşünün ki o zaman siz yeryüzünde mustazaf yani zayıf düşürülmüş olan bir azınlıktınız. İnsanların sizi yakalamalarından korkuyordunuz. O da o sizi barındırdı. Yani Allah sizi barındırdı. Sizi yardımıyla destekledi. Size temiz rızık verdi ki şükredesiniz. Katade şöyle demiştir bu ayetle ilgili olarak. Araplar diğer topluluklar içerisinde en zelil konuma ve sıkıntılı yaşama sahip bir topluluktu. Herkesten daha fazla çıplaktılar. Herkesten daha fazla sapıklık içindeydiler. Biri Pers, diğeri Roma olan iki aslanın baskısı altında perişan edildiler. Kıskanılacak herhangi bir yönleri yoktu. Yaşayanları perişan bir şekilde yaşar, ölenleri de ateşe giderdi. Yani şirk üzere olduklarından. Sömürülür ancak kimselerden bir şey elde edemezlerdi. O günün şartlarından mekan olarak kendi mekanlarından daha kötüsü yoktu. Sonrasında Allah Teala İslam dinini gönderdi, İslam ile Arapları güçlü kıldı. Şu gördüğünüz tüm şeyleri Allah Teala İslam sayesinde ihsan etti. Onun için Allah'ın verdiği bu nimetlere şükredin. Zira Allah Teala şükrü seven bir nimet verendir. Şükredenlerin de nimetlerini daha da artırır. Yani burada İbrahim Suresi 7. ayetine işaret ediyor Kataderaymullah, Rahimullah. Eğer şükrederseniz elbette size artırırım ayetine. 27. ayet. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ki o halde bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'a ihanet emir ve yasaklarını terk etmek Resulüne ihanet etmek ise sünneti bırakıp günahlara bulaşmaktır. Emanetlere ihanet, Allah'ın kullarını sorumlu tuttuğu farzları yerine getirmemektir. Bunu Taberi ve İbn-i Hatim rivayet etmişlerdir. 28. Ayet Bilin ki mallarınız da, evlatlarınız evlatlarınızda ancak bir fitnedir. Büyük mükafat ise muhakkak ki Allah katındadır. İbn-i Zeyd Dedi ki, burada fitneden kasıt imtihandır. Allah azze ve celle kişiyi hayır ile de, şer ile de sınar, imtihan eder. Huzeyfe radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kişinin fitnesi, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu hakkındadır. Yani imtihanı. Namaz, oruç, sadaka, iyiliği emretmek ve kötülükten yasaklamak bunlara kefaret olur. Yani kişi ailesi hakkında... Malı hakkında, çoluğu çocuğu hakkında, komüsü hakkında bütün bunlar da Allah'a ve Resulüne itaat edip etmeme konusunda bir imtihandır Yani fitne budur. Bunlar sebebiyle, mal sebebiyle, eşi sebebiyle, çoluk çocuğu sebebiyle, komüsü sebebiyle Allah'a isyan ettiği, günaha girdiği işte sözler olur, davranışlar olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namaz, oruç, sadaka, zekat yani iyiliği emretmek ve kötülükten yasaklamak bunlara kefaret olur. Yani kişi eğer bu farzları yerine getiren bir kimse ise bunlara kefaret olur. Bu günahların bağışlanmasına bir vesile olur. 29. ayet Ey iman edenler! Allah'tan sakınırsanız o size bir çıkış yolu verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. Enes radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kimde şu üç şey bulunursa imanın tadını alır yani lezzetini alır. Allah ve Rasulünün kendisi için bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevgili ol olmaz yani Allah ve Rasulünü Allah ve Rasul dışındaki her şeyden daha fazla sevmesi. Bir kimseyi yalnız Allah için sevmesi ve ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tekrar küfre dönmekten tiksinmesi. Yani Allah kendisini Küfürden kurtardıktan sonra, şirkten, bidatten, sapıklıklardan kurtardıktan sonra e, bu kurtulduğu pislikleri e, nefret ederek karşılaması, e, onlara tekrar dönmekten tiksinmez. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. i̇bn Abbas Abbas Radyalanma diyor ki, ayette geçen Furkan kelimesi çıkış yolu demektir. Urve bin Zübeyir diyor ki, Furkan hak ile batılı ayıracak anlayıştır. Allah hakkı ortaya çıkararak size muhalefet eden batılı söndürür. 30. ayet Hani bir zaman kafirler seni hapsetmek yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ya da öldürmek yahut seni sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Onlar düzen kurarlardı ama Allah da düzen kuruyordu. Şüphesiz Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle anlatıyor. Kureyşli her kabilenin eşrafından bir grup Darun Nedve'de toplanmak üzere bir araya gelmişlerdi. Girişte İblis asil bir ihtiyar suretinde karşılarına çıktı. Onu gördüklerinde sen kimsin dediler. İblis Necit ahalisinden biriyim. Toplantı yapmak istediğiniz konuyu işittim ve sizinle birlikte bulunmak istedim. Bu konudaki görüş ve nasihatlerimden sizi mahrum bırakmak istemedim dedi. Olur gir dediklerinde de onlarla birlikte içeriye girdi. İçeride onlara... ''Şu adam konusunda bir çare düşünün. Davasının sizin davaya galip gelmesi pek yakındır.'' dedi. ''İşlerinden biri onu bağlayıp bir yerde hapsedelim. Sonra öylesine bırakıp daha önce Zuher ve Nabika gibi şairlerin helak olması gibi helak olup gitsin. Zira o da bu ikisi gibidir.'' deyince Allah'ın düşmanı Necitli ihtiyar, yani iblis, ''Olmaz. Vallahi bu sizin için uygun bir çözüm değildir. Zira arkadaşları onun hapsedildiğini öğrenecek, size saldırıp onu elinizden kurtararak koruyacaklardır.'' ''Bu durumda sizi yurdunuzdan çıkarmayacaklarından da emin olamam. Onun için başka bir çare düşünün.'' dedi. ''Başka birisi, onu Mekke'den çıkarıp rahat edin. Mekke'den çıkmaz halinde artık ne yapsa ve nereye gitse bir zarara dokunmaz. Eziyetiyle birlikte sizden uzak durduğu zaman siz rahat edersiniz. Onunla da artık başkaları uğraşır.'' dedi. ''Necitli ihtiyar olmaz. Vallahi bu da sizin için uygun bir çare değildir.'' Ne kadar güzel sözlü, tatlı dilli olduğunu, sözünü dinleyenlerin kalplerine nasıl işlediğini görmüyor musunuz? Vallahi şayet böyle yaparsanız diğer Araplara gidip davasını anlatır, onlar da size karşı etrafında toplanıp sizi yurdunuzdan çıkarır, ileri gelenlerinizi de öldürürler dedi. Oradakiler vallahi adam doğru söylüyor, başka bir çare düşünelim dediler ve Ebu Cehil, size öyle bir çare söyleyeceğim ki başkasına ihtiyacınız kalmayacak ve daha iyisini de bulamayacaksınız dedi. Oradakileri nedir dediler? Ebu Cehil dedi ki, her kabileden saygın, güçlü, kuvvetli bir genç seçelim ve her birine keskin bir kılıç verelim. Üzerine saldırıp tek bir kişinin vurması gibi vurup öldürsünler. Bu şekilde kanı tüm kabilelere dağılmış olur. Haşimoğullarının da tüm Kureyşlilere karşı savaş açacaklarını zannetmiyorum. Bunu gördüklerinde de diyete razı olacaklar. Biz de onun eziyetlerinden kurtulup rahatlamış oluruz. Necidli ihtiyar bunu duyunca vallahi uygun olan görüş budur. Tek çare bu gencin dediğidir dedi ve başka da uygun bir yol göremiyorum dedi. Bu görüş üzerine karar kılıp dağıldılar. Ancak Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve müşriklerin kurduğu tuzağı onlara bildirdi. O gece her zaman kaldığı yerde yatmamasını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece her zamanki yerinde yatmadı. Allah Teala da ona Mekke'den çıkma iznini verip hicret etmelerini de emretti. Daha sonra... Hac suresi 39-40. ayetleri de indi. Yani kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramalar sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere ve Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Bu ayetleri indirerek müşriklerle savaşı farz kıldı. Bu iki ayet savaş hakkında nazi olan ilk ayetlerdir. Yani cihada izin veren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindeki ashabına cihada emreden ilk ayetler Hac 39 40. ayetleridir. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye gidişinden sonra Enfal 30. ayetini indirerek ona ihsan ettiği nimetini bu ayette hatırlattı. Bunu hasen bir isnatla İbn Hişam'siyerinde, Taberi tefsirinde İbn Ebati'nin tefsirinde yine Beyhaki ve Ebu Nuaym Delailun Nubuv ve Adlı kitaplarında rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahudan Ali radıyallahu an kendi canını feda edip Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin giysisini giydi ve onun yerinde yattı. Kureyşliler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme kararı almışlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zannederek Ali'yi görüyorlardı. Ali radıyallahu an yatakta sağa sola dönünce ancak kim olduğunu o zaman anladılar ve ''Sen rezil birisin, yatakta sağa sola dönüyorsun. Halbuki arkadaşın yatarken sağa sola dönmezdi. Bunu yapınca o olmadığını anladık.'' dediler. Bunu da hakim Müstedrek'te, Hasan bir İsnad'da rivayet etmiştir. Enfal 31. ayet Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman işittik, dilesek biz de bunun bir benzerini söyleriz. Bu ancak eskilerin masallarıdır demişlerdi. Esudli şöyle diyor En nadr bin el haris sık sık hireye gider, bölge ahalisinin kafiyeli sözlerini ve konuşmalarını dinlerdi. Mekke'ye geldiği zamanda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini ve Kur'an ayetlerini işitip dinledi. Bunun üzerine işittik. İstesek biz de bunun benzerini söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir demeye başladı. Bunu Taberi ve İbn-i Hatim Hasan-ı İslamlar rivayet ediyorlar. 32. ayet. Hani bir zaman Allah'ım senin katından olan hak eğer bu ise hemen üzerimize gökten taş yağdır ya da bize daha acıklı bir azap gönder demişlerdi. Kimi bazı rivayetlerde e, bu sözleri söyleyen de Nadir bin Haris'tir. Bunu Nesai Sünenül Kübra'da rivayet ediyor. E, Me'arit suresinde de geçiyor böyle bir ifade. Nesai'nin Sünenül Kübra'sındaki rivayete göre ve hakim rivayet ediyor aynı zamanda. Bu sözün sahibi Nadir bin Haris'tir. Bunun üzerine Me'arit suresindeki ayet inmiştir. Buradaki ayette yani Enfalot 2. ayetinin inmesine sebep olan da Ebu Cehil'in sözüdür. Bukhari'nin ve Müslim'in rivayetine göre Enes bin Malik şöyle dedi. Ebu Cehil bin Nişan, Allah'ım eğer bu senin katından gelmiş bir hak ise üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize elem verici bir azap getir deyince bu ayet nazil oldu demiştir. Yani eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hak ise başımıza taş yağdır veya bir azap verdiği söyleyen Ebu Cehil idi diyor Enes radiyallahu anh. 33. ayet. Halbuki sen aralarındayken Allah onları azap edecek değildir. Ve onlar bağışlanma dilemekte iken de Allah onları azap edecek değildir. Yani demek ki Müslümanların, iman edenlerin Allah'tan bağışlanma dilemeleri azabı önleyen şeylerden birisi. Yine Muhammed ve Vesselam'ın aralarında bulunması. Meharit suresindeki ifadede de şu geçer. Yani başlarına gelecek bir şey, ilk ayetleri, Mâri suresinin ilk ayetleri, başlarına gelecek olan, gerçekleşecek olan şeyi birisi istedi diye başlar ayet. Devamında da o elbet başınıza gelecek Allah katından olarak, fakat kafirlere diye geçiyor. Bunun tefsirinde de bunun kıyamet gününde, yani ahirette gerçekleşecek bir azap olduğu söyleniyor veya kıyametle gerçekleşecek, sadece kafirlere isap edecek bir azap olduğu söyleniyor. Burada da işte ee, henüz böyle bir şey olmayacak. Çünkü aranızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var ve müminler Allah'tan bağışlanma dilemektedirler. Bu sebep gösteriliyor. Ebu Urayl Radyalan şöyle diyor. Bu ayette sizin için iki güvence vardır. Birisi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin bağışlanma dilemesi, bu geçti yani o vefat etti. Diğeri onların bağışlanma dilemesi, bu da devam etmektedir. Yani müminler bağışlanma diledikleri sürece, Allah'tan istiğfar ettikleri sürece bu bir azaba karşı güvencedir. İbn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Müşrikler Kabe'yi tavaf ederken Allah'ım emrine amadeyiz. Senin hiçbir ortağın yoktur derlerdi. Yani lebbek Allahümme lebbek, lebbek elâ şerikelek derlerdi. Bunu duyan Nebi aleyhissalatü vesselam yeter, bu kadarı yeter. Yani burada keseler keşke buyururdu. Fakat onlar yani Mekkeli müşrikler sadece bir ortağın vardır İlla şerikelek. Yemlikuhu ve emamelek derlerdi. Yani senin ancak bir ortam vardır, o da senindir, onun sahibi olduğu her şey de senindir e, diye devam ederlerdi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Azaptan yana onlar için biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri de istiğfar, yani bağışlanma dilemek üzere iki güvence vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gidince geriye sadece istiğfar kaldı. Bu azap dünyadayken gelecek azap içindir. Bunu Beyhaki, Taberi ve İbn-i rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh, gelen diğer rivayette, Bu ümmetin Allah'ın azabına yönelik biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri istiğfar olmak üzere iki güvencesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince geriye bir güvence kaldı. O da istiğfardır. Allah'tan bağışlanma dilemektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Muhakkak ki şeytan şöyle dedi. İzzetine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu müddetçe kullarını saptıracağım. Allah Teala da ve celalime andolsun ki benden bağışlanma diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım buyurdu. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'in Beyhaki el-Esma ve sıfatta hakim Müsnedirek de rivayet etmişler. şeyh albani e Bani Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. 34. Ayet hem onlar Mescide haramdan alıkoydukları halde, engelledikleri halde Allah onlara niçin azap etmesin ki? Yani müşriklere. Çünkü onun velileri değillerdir. Onun velileri, Allah'ın velileri ancak muttakiler, sakınanlardır. Fakat onların pek çoğu bilmez. Urve bin Zübeyr bu ayet hakkında şöyle dedi. Sen ve sana tabi olanlar gibi. Allah'a iman edip ona ibadet edenleri Mescid-i Haram'dan alıkoyarlar. Allah'ın dostları sen ve sana tabi olanlar orada ibadetlerini yaparken Mescid-i Haram'dan çıkarılan, engellenen kimselerdir. Muaz bin Cebel radıyallan Allah Resulü Aleyhissatvevandan rivayet ediyor. Bana en yakın olanlar her kim ve her nerede olurlarsa olsunlar Allah'tan sakınanlardır. Yani takva sahibi olanlardır. Bu da Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimseler demek. Yani Allah'ın velileri, Allah'ın evliyası, aynı zamanda peygamberin evliyası, peygamberin dostları, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan kimselerdir. Amr bin el As radıyallahu anhu'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Filan ailesinden olanlar benim asıl dostlarım, yakınlarım değildir. Benim dostlarım Allah ve salih müminlerdir." Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Rifa bin Rafi radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radiyallahu anh'a şöyle dedi. Ey Ömer, bana kavmini topla buyurdu. Ömer radiyallahu anh kavmini toplayıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına dayandılar. Ömer radiyallahu içeri girip kavmimi topladım dedi. Ensar bunu duyunca kureşler hakkında vahiy indi demeye başladılar ve ne denileceğini, ne olacağını görmek, duymak için onlar da oraya gittiler. Bir zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlerin karşısına çıktı ve içinizde sizden olmayanlar var mı?'' diye sordu. ''Evet, aramızda anlaşmalılarımız, kız kardeşlerimizin oğulları ve azatlılarımız var.'' dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Anlaşmalılarımız bizdendir, kız kardeşlerimizin oğulları da bizdendir, azatlılarımız da bizdendir.'' Yani kız kardeşlerimizin oğulları demek şu demek, yani... Kız kardeşi başka bir kabileden, başka bir kavimden evlenmiş. Onun oğlu. O da bizdendir diyor. Yani yeğenleriniz bizdendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Azatlılarımız da, yani azat edilen köleler de bizdendir. Beni dinleyin. Bilin ki aranızda benim dostlarım muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Şayet muttaki olacaksanız benim dostlarım olursunuz. Ancak olmayacaksanız dikkat edin de kıyamet günde insanlar güzel amellerle huzura çıkarken siz günahlarla çıkmayın ki sizden yüz çevrilmesin. Sonra şöyle mida etti. Ey insanlar! Ellerini kaldırıp Kureyşlerin başlarına koyarak. Ey insanlar! Muhakkak ki Kureyş emanet ehlidir. Kim onların tökezlemesine çalışırsa Allah onu burnu üzere devirir. Buna Bukhari, Edebül Mühret'te, Taberani Mucemül Kebir'de ve Hakim Müstedrek'te hasen bir isnatla rivayet ediyorlar. 35. ayet, onların yani müşriklerin, beytin, Kabe'nin yanında ibadetleri ıslık çalmak ve el, el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde küfrünün sebebiyle azabı tadın. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle diyor, Kureyşliler Kabe'yi çıplak bir şekilde tavaf eder, ıslık çalıp el çırparlardı. Ayette geçen müka, ıslık anlamındadır. Ayet çıkardıkları sesleri kuşların ötüşü ve kanat çırpmalarına benzetmiştir. Ve tas diye kelimesi ise el çırpmadır demiştir. Yani bu sebeple Müslümanların müşriklere benzememek için el çırpma, e, yani alkış yapmaması gerekir, onlara benzememesi gerekir. E, çünkü bu müşriklerin ibadetidir, Kabe yanındaki ibadetleri. Yine ıslık da böyledir. Dahak bin Müzayim dedi ki, azabı tatmalarından kasıt Bedir Savaşı'nda Allah Teala'nın müşrikleri ölüm ve esaretle esir olmakla cezalandırmasıdır. Mücahit de dedi ki, ikrar ehlinin azabı kılıçla, yalanlayanların azabı ise sayha ve zelzele iledir.'' Bunu sahip-i isnatla İbn-i ediyor. Yani ikrar ehlinin azabı derken burada belli bir dine, peygamberleri davetine katılmış, icabet etmiş, yani dine mensup olmuş fakat o dinin gerekleriyle amel etmiyor. İkrar etmişler, dini kabul etmişler, Allah'a kabul etmişler, Rasulü'nü kabul etmişler. Fakat uygulamada amellerinde problem var. İtaat etmiyorlar yani amelleri yerine getirmiyorlar. Böylelerin azabı kılıçla yani dünyada savaşlarla. Mesela e, fıkıhta baplar vardır. Bir belde halkı, bir köy halkı komple cemaatle namazı terk ederse ezanı, İslam'ın şiarlarını terk ederse onlarla savaşılır. Bunun gibi, yani Müslüman olsalar bile bunlara karşı savaşılır. Bu şiarı e, yapmadıkları için. Onlar kılıçla azap görürken yalanlayanlar, yani inkar eden, kökten inkar edenler ise sayha ve zelzele iledir. Yani önceki kavimlerin, işte peygamberlere karşı direnenlerin e, azaba uğradıkları gibi. 36. Doğrusu küfredenler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Onlar harcayacaklar ama sonra onlara bu hasret yani pişmanlık olacaktır. Ardından yenilecekler de kafirler cehenneme toplanacaklardır. Said bin Cübeyr dedi ki bu ayet Ebu Süfyan bin Harp hakkında nazil oldu. Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşmak üzere toplanan Araplardan başka Kinane oğullarından Ahabiş denilen 2000 kişilik paralı bir kuvvet toplamıştır. Yani paralı asker, parayla satın alıyor bu askerleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı savaşsın diye. i̇bn Abbas Radiyallahu Hanım'a ve tabiinden birçok kimse şöyle dediler. Bedir Savaşı'nda Kureyşliler hezimete uğrayınca Mekke'ye döndüler. Ebu Süfyan da kervanla birlikte Mekke'ye ulaştı. Bu dönüşün ardından Abdullah bin Ebi Rebi'a, İkrime bin Ebi Cehil, Safan bin Umeyye ve Kureyş'ten savaşta babaları, kardeşleri öldürülen kişilerle birlikte Ebu Süfyan'ın ve o kervanda malı bulunan kişilerin yanına gidip konuşarak, ''Ey Kureyşliler, Muhammed kanınızı döktü ve en iyi adamlarınızı öldürdü. Onunla savaşmak için bu mallarla bize yardımcı olun da belki intikamını alırız.'' dediler. Mal sahipleri de bu teklifi kabul ettiler. Ayet bunlar hakkında indi. Ve 37. ayet, ''Allah pis'i temizden ayırsın ve pis olanları birbiri üstüne koyup hepsini yılsın ve onları cennete atsın.'' diye. İşte onlar Hüsran'a uğrayanların takendir. İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki: "Onlar Allah'ın cehennem için yarattığı ve cehennemi de kendileri için yarattığı kafirlerdir. Onlara dünyadan faydalandırmış ve cenneti onlara haram kılmıştır. Pis ile temizin ayrılmasından kasıt cennetliklerle cehennemliklerin ayrılmasıdır. Yani dünyadaki e, imtihanın Amacı da budur, Cennet, cennetlik olanla cehennemlikler ayrılsın, Allah'a itaat eden belli olsun, Resulüne uyan belli olsun ve itaat etmeyenler, inkar edenler, uymayanlar belli olsun diye. Ee, bu olan şeylerin e, sebebini Allah Azze ve Celle bu ayetinde böyle açıklıyor. Allah izin verirse 38. ayet devamı e, bir sonraki derse kalsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illen tevatike la şerikelek ve estağfurke ve tu